1506 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş-Ariye Kur'an okutarak dinlemesi, Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eş-Ariye, bize Rabbimizi hatırlat, buyurur ve sonra da onun okuduğu Kur'an'ı dinlerdi.